Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle saanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.